Geleceği hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'dan İzmir'e gelmek üzere yola çıkan asbest taşıdığı için de ölüm gemisi olarak adlandırılan Nai Sao Paulo gemisinin Türkiye karasularına girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. Kararı Twitter hesabından yaptığı basın açıklamasıyla duyuran Kurum Narsal Paola gemisi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verildi. Bu karar doğrultusunda geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecek ifadeleri kullandı. Kurum tarafından yapılan şartlı onay verdik açıklamasında kararın tehlikeli madde envanter raporu bakanlığa sunulmadığı gerekçesiyle verildiği bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Brezilya donanmasına ait Narsal Paola adlı savaş gemisinin Aliada sökümü için SÖK Denizcilik adlı firmaya 30 Mayıs 2022'de izin vermesine birçok sivil toplum kuruluşu ve yurttaşlar tarafından tepki gösterilmiş, geminin Türkiye karasularına girişine izin verilmemesi talep edilmişti. Arçep Alia Çevre Platformu yaptığı açıklamada geminin bu karara rağmen Türkiye'ye doğru yola devam ettiğini ve bu nedenle gemi tam yol geri yapmadan Change.org Taksim o gemiyi durdur adresindeki Kampanyalarına devam edeceklerini duyurdu. Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Avdan köyünde köyün arazilerinin Ocak ayındaki acele kamulaştırma sonrası yaşananlarına dair geniş katılımlı bir basın açıklaması yapıldı. Avdanlılar kömür uğruna Danıştay'da açılan davanın sonucu beklenmeden jandarma tarafından nöbet tuttukları tarım arazilerinden çıkarılmıştı. Kamulaştırma kararının iptali için Avdanlıların Danıştay'da açtığı davanın sonucu beklenmeden şirket tarafından köylülerin arazilerine girmesine üzerine yöre halkı geçtiğimiz haftalarda tarlalarda nöbet tutmuş, yeni günlük nöbetin sonunda jandarma tarafından kendi arazilerinden çıkarılmıştı. Bu gelişmeleri protesto etmek amacıyla Avdan halkı tarafından Avdan Platformu ve Büyük Menderes İnisiyatifi ile ortak düzenlenen basın açıklamasıyla Denizli'den, Muğla'dan, Aydın'dan, Pek çok çevre örgütü bir araya geldi. Siyasi partilerin sendikalarında temsilcileri katıldı. Büyük Menderes Çevre ve Ekoloji Derneği tarafından yapılan açıklamada Tavas Avdan bölgesinde önce termik santral girişiminin ardından da açık kömür işletmesinin ÇED raporu alınmaya çalışıldığı hatırlatılırken şöyle devam etti. Ancak her ikisi de olumsuz sonuçlandı. Son olarak da bir gecede Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılarak acele kamulaştırma kararı verdi. Bu kamulaştırma gerçekleşirse zeytinlikler ve tarım alanları tamamen kömüre feda edilecek. Kamulaştırma işleminin avdan da tarımı tamamen bitireceği, tarım ile geçimini sağlayan yöre halkını bölgede barınmaz hale getireceği, bölge halkının tarımsal faaliyetlerinden dolayı faydalanılan diğer sosyal ve ekonomik ilişkilerinde zarar göreceği açıklandı. Yerleşim yerlerinin hemen bitişiğinde açılacak olan bu maden nedeniyle Aldan mahallesinde yaşama imkan kalmayacak. Bir yerleşim yerinin kökten kaybolması ve buradaki sosyal ve ekonomik varlığın yok olması nedeniyle kamu yararından söz edilemez dendi. Açıklamada bölgede son yıllarda giderek artan miktarda zeytin üreticilerine yöneliş olduğu vurgusu yapılırken zeytin sahaları içinde ve bu sahaları en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası haç toz ve duman çıkaran bir tesisin yapılamayacağını ve işletilemeyeceği de ifade edildi. Uzmanlar, dünya çapında gıda fiyatlarındaki artışın yoksulları kenara atan, güç ve kârları birkaç kişinin elinde toplayan bozulmuş sistemin bir sonucu olduğunu söyledi. Yükselen fiyatlar gelişmekte olan ülkelerde ciddi sıkıntılara neden oluyor ve zengin ülkelerde bile yüksek gıda ve yakıt fiyatlarının birleşimi milyonlarca insanı zor durumda bırakıyor. Fiyatlar bu yıl yaklaşık yüzde yirmi arttı ve Covid on dokuzdan önce 135 milyon insan akut gıda güvensizliği yaşarken bu rakam 354 milyona çıkmış durumda çok acı ve feci. Yeşil gazetede yer alan habere göre İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in 2019'da Davos'ta yaptığı "Evimiz Yanıyor" konuşması bir sanat eserine inham oldu. Kuzey İrlandalı sanatçı Jack Kowtier yüz binlerce öğrenciyi iklim grevi yapmak için teşvik eden konuşmayı bir tabloya dönüştürerek rengin tonlarını, dokusunu ortaya çıkardı. Sanatçı sinestezi yani duyguları harmanlayan nörolojik bir duruma dayandırdı ve adını Future Generations koyduğu eserini ünlü ayda salonu Shot Bees kamuoyuyla paylaşacak. Hayranları arasında Paul McCartney ve Anne Hathaway'in bulunduğu Koltiyer müziği tuvale dökerek bir kariyer oluşturdu. Daha önce de Mendelssohn'un keman konçertosunu Cadogan Hall'da Londra Oda Orkestrası'nın eşliğinde canlı olarak resmetmiş ve sanatçı Freddie Mercury de bu eseri tasvir etmişti. Dünyanın liderlerinin iklim acil durumu ile ilgili muazzam şüphesi cehaleti karşısında genç bir insan olarak boşluğa çığlık atıyormuşsunuz gibi geliyor diye konuşan Jacques Koltiyer çalışmasıyla ilgili 20 yaşlarındayım. Ve gelecek için çok korkuyorum. Gelecek nesillerin korkularını hayal bile edemiyorum. Daha fazlasını yapabileceğimi düşünerek geriye bakmak istemiyorum. Ifadelerini kullandığı eserinde 200 bin sterline satılması bekleniyor. Gelirse Greta Thunberg vakfına Thunberg ile resim hakkında irtibat kurmaya başladığında eserin sözlerinin yanı sıra Thunberg'in benzer bir makalesini bir ortam düzenlemesine yerleştirdi. Bunun içinde İngiliz Bad Guy müzik grubunun 1975'te yaptığı müziği konuşmaya uyarladı. Ek müzik unsuru resmin son görseli için önemli bir unsurdu. Aynı anda da ilham verici, umutlu, yıkıcı, melankolik ve iddialıydı dedi. İklim krizine karşı ve doğa için hareketli geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.